Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla sohbet ediyoruz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür Nasılsınız? ederim Allah Allah Elhamdülillah, Elhamdülillah Allah afiyet versin Hocam bugün Böyle e, Problemli bir konuyu konuşalım Zatı halinizle Yine ee, Müslüman e, kişiler, gruplar arasında ithamlar oluyor ee, ve e, yani gerçekten e, bu işin nereye doğru e, gelişeceği de kolay kolay kestirilemiyor. Yani münafık gibi, kafir gibi, fasık gibi e, sıfatların kullanıldığı bir süreci Türkiye'de yaşıyoruz belki İslam dünyasında yaşıyoruz. Hükümler veriliyor. Bazen katline fetva veriliyor. Katline fetva verilmese bile hani kalbinde bir manada katlediyorsunuz insanların yok ediyorsunuz. Eee camia, İslam camiası dışına itiyorsunuz. Ya bunun hukukunu konuşalım istiyorum. Yani, yani Kur'an'da tabii ki kafir kavramı da geçiyor, münafık kavramı da geçiyor, fasık da geçiyor. Yani Kur'an'da geçen e, şekliyle e, bu, bizim bugün Müslümanlar arasında tedavül eden e, kullanılış biçimi arasında nasıl bir fark var, e, yani burada e, biz ne yapıyoruz? Hakikaten Kur'an'a göre e, bir tanımlama, davranış e, içinde mi bulunu bulunuyoruz? Yoksa e, bir e, gerçekten e, bizlerin davranışlarında bir sapma mı var? Siz nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle bunu bir problem e, olarak görmek gerekir mi? Yani işte bir sohbet konusu yapıyoruz. Siz de baktığınızda böyle bir problemi müşahede ediyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ben sizin problem kavramınıza katılamayacağım. Evet. Problem olarak görmüyorum. Bunu afet olarak görüyorum. <gülüyor> problem çok basit hocam. Ben yumuşak söylemişim. Evet. Hiç bunu yumuşatma hakkımız yok. Evet. Ümmeti Muhammed'in başına gelebilecek en büyük felaketlerden evet. birisi diyeceğim belki birincisi oldu şimdi. Ve Dahaud dönüyoruz Efendimiz Allah sen birbirinizin boynunu vurmanızdan diye cümle evet, oluyor yani. yani birbirimizin boynunu vurmamız çok enteresan. Şimdi bizim memleketimizde kalabalık Müslüman kitleyiz. Elhamdülillah. Hadi kavga ettik diyelim. Mesela Balkanlarda Nüfusun zaten şu kadar bir bölümüler Orada da bakıyorsunuz Birbirlerinin boynunda gözleri var Yani Şu son dönemde Ümmeti Muhammed'in Aleyhissalatü vesselam e, Başına gelmiş Siyonizm belasından aşağı kalır Bir bela değil bu evet. e, Kulken biz e, Kulluk imtihanında iken biz Yani biz bir defa Konumumuz kulluk sınavı içerisindeyken Başkalarının sınavlarını değerlendirme görevlisine dönüşüyoruz Evet Kendimizi yani, bıraktık Benim akıbetim zaten meçhulken Başkasının akıbetiyle ilgili kararlar veriyoruz Bu ümmetimizin içinde çok büyük bir afet Ama ben izin verirseniz Estağfurullah Bu afeti şimdi piyasada gördüğümüz Birbirlerinin katline hükmeden insanlar pozisyonundan çekirdeğine bunun oraya taşımak istiyorum. Lütfen. Yani Lütfen. E, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ederken biz abduhu ve resuluhu diyoruz. Allah'ın kulu ve peygamberi diye iman evet. ediyor. Onu bile bir seviyede tutuyoruz. Ama öbür taraftan e, çocuklarımıza, Gençlerimize din öğretirken Vaaz ederken hoca efendiler Tarikat e, halifeleri Tarikat dersi verirken insanlara Müslümanlar e, Allah'tan hiçbir belgeleri olmadığı halde Benim mezhebim Diye başlıyorlar evet. Benim mezhebim Benim tarikatım hak Gerisi evet. Bakıyor Benim mezhebimden Mesela ben hanefiyim ya Şafii de girer herhalde cennete gibi evet. böyle alenen demiyorsa bile evet. böyle demeye gelen ifadeler ne diyor mesela Şafii'nin arkasında kıldım namazı ee, iade edeyim mi bunu evet. çok basit bir şey hocam geliyor bugünkü katliamın başı olarak şafi ile evlenebilir mi bir hanefi diyor evet. ke din farkı gibi evet. görüyor bunlar büyüyor büyüyor büyüyor benim dışımdaki Müslüman olur mu? Yer getiriyor sonunda. Evet. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yani hiçbir çekirdek toprakta öyle çekirdek olarak kalmıyor, çürüyüp gidiyor. Evet. Ama nadiren çürüyüp gidiyor, büyüyüp koca bir ayrı kotu ya da bir çınar oluyor. Evet. O sebeple şimdi biz büyük bir faciayı... ümmeti Muhammedten insanların birbirlerinin boynuna kılıç uzattıkları bir faciayı konuşuyoruz ama. Bunu burada başlarsak burada halledemeyiz. Bu nereden? Ee, şey, kulluk, kulluk tanımımızı, kulluk pratiğimizi yanlış yerlere e, tohumluyoruz demek ki. Yani tefrikanın temelinde Allah ve peygamberinin dışında bir arada gelinebilecek bir kümeler olabilir sanki diye takdir ediyoruz. O kümeler sonra kendisi dışındakileri dışlıyor. Bu işte şu mu acaba Allah ve Resulü'nü sırf kendimize tahsis etmek. Keşke evet. öyle olsa hocam. Tek kulu benim diyebilsek ki ondan değil hocam. Yani o bir o, kalkan. O, o kalkan işte o dışlamak için yani, Keşke samimi şey. öyle olsa. Evet. Ya tek kulu benim desem secdeden kalkmayacaktım zaten. <gülüyor> e, o samimi bir e, duygu değil. Yani benden başka kulu olmaz Allah'ın demek o. Tabi. En iyi kulu ben olmak için mücadele ediyorum O desek, ayrı bir, o evet, bir Fazilet yani fazil. keşke öyle evet, olsa evet. Zaten Kur'an emrediyor yarışın böyle diyor evet. Ama asıl e, Sıkıntımız bizim Tek kulu benim Başkası olmasın Manasında <gülüyor> yani dışlayıcı e, Dışlayıcı evet. e, Bir yandan bakıyoruz e, Fukuhan'ın getirdiği kaidelere Bakıyoruz Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin e, talimatlarına Uygulamalarına bakıyoruz Mesela çok net ifadeleri var fakirlerin Bir insanda yüz e, Göstergeden sadece bir tanesi Müslüman olduğunu gösterse bile Onu Müslüman kabul ediyoruz evet. Yani ağır Hatalar işleyeni tekfir etmiyor yani Tekfir etmek belki sık sık kullanacağız Bu kadar ama kafir olduğunu söylemek evet. Tekfir etmek Kafir, o, olduğunu, kafir söylemek. olduğunu söylemek Yani tekfir etmeyi yasaklayan bir idrakimiz var Burada büyük bir sorun Bunu siz sorun olarak gördünüz Ben bunu afet düzeyinde görmek istiyorum Afet düzeyinde bir sorun Afet düzeyinde bir sorun diyelim Ortak evet. bir da buluşmuş olalım Hocam ee, şöyle isterseniz Yani tabi münafık var e, Kafir de var Yani bu Kur'an'ın da bildirdiği Peygamberimiz zamanında da e, Yani konuşulan kavramlar İsterseniz o tanımlar Kur'an'da, Peygamberimiz zamanında nasıl geçiyor ve kimlere yönelik geçiyor? Mesela münafın müşahhas e, tanımlandığı isimler var mı? E, o zamanda bile yani e, var mı? Oralardan biraz yani bilgi babında bir şeyler paylaşalım. Şimdi münafık kelimesini açabiliriz. Evet. E, ama bu bizim çözümümüz olmayacak. Çünkü mürtet kelimesi gerekiyor Bu vurup kırmalarda Mürtedir Faciayı getiren evet. beraberinde Şimdi münafık Müslüman olmadığı halde Müslümanların içinde Müslüman gibi görünen insan demek evet. Aslında Müslüman değil evet. Müslümanlıkla ilgisi yok İnanmıyor, iman etmiyor Ama Müslümanların arasında Müslüman gibi duruyor evet, evet. Sosyal menfaatlerinden dolayı Ekonomik çıkarlarından veya siyasi sesinden evet. dolayı böyle görünüyor. Buna munafık deniyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminde munafıklık var. Evet. Yani Medine'de iken münafık ortaya çıkıyor. Mekke'de ben, kimse. E, niye iki yüzlük yapsın ki? Zaten kafirler güçlü. <gülüyor> evet. Yani kafir. Müslüman gözükmek bir rant sağlamıyor. İslam'ın devletinin ve malının olmadığı, parasının olmadığı bir yerde... Bir çıkar söz konusu olmadığı için Kimsenin Müslüman olması da evet. gerekmiyor O açıdan bakanlar açısından Şimdi Münafıklık bir hastalık Bu kafirlikten Daha ağır cezası var Allah katında Münafık kıyamet günü Cehennemin en ağır Tabakalarında ceza görecek evet. Ancak Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Döneminde Ne de ondan sonraki ashab-ı kiram döneminde Filanca kişinin munafık olduğuna mahkeme kararı verilmemiş. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Yani isimlendirilmemiş. Ya isimlendirilip tescil edilmiş munafık diye toplumun münafıklar e, mahallesine oturtulmamış. Oturtulmamış. Bu çok önemli. Neden? Şey. neden? Evet. Bu neden, neden çok önemli? Çünkü İslam peygamberinin lisanıyla bile diyor ki biz dış görüntüye göre karar veririz. Zahirine diyor. bakarsın evet. Dışarıdan bu Müslümanım diyor. Evet. Kalbini e, röntgene koyup burada Müslümanlık bulamadık dolayısıyla iptal edilmiştir size Müslümanlığınız deme hakkı yok. peygambere bile tanınmamış. Kalbi yarıp bakma yarıp, diye bir şey yok. Hani meşhur Hüsame ediyor ya Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem yardımda mı baktı? Yarıp diyor. bakamayacağına göre. Evet. Burada en önemli nokta bu hocam. Evet. Kimsenin kalbini açıp bakma hakkını Allah kimseye vermiyor. Vermiyor. Bitti. Evet. Bu bu kadar. Bu Ahmet için de böyle, Mehmet için de böyle. Bütün kulları için böyle Allah. Kimse kimsenin kalbine hükmedemez. Dışarıda ben Müslümanım diyorsa, onu diğer Müslümanlar Müslüman kabul ediyorlar. Günah işlerse, günahını cezalandırabilir. İslam otoritesi. Evet. Günahını cezalandırabilir. Müşahhas günah olması lazım. Müşahhas bir nedir? İşte zina. Zinayı cezalandırır. Hırsızlık. Hırsızlığı cezalandırır. Evet. Cinayet işlemiş. Cinayeti cezalandırır. Evet. Ama insanların imanını teraziye koyup bu paçayı kurtarmaz bir imandır. Bu yüzdesi düşük bir iman. Deme hakkını Allah kimseye vermemiş. Peygamberi de dahil Peki şöyle bir şey olmuş mu hocam ima yoluyla yani böyle ben kimsenin adını vermiyorum ama işte gene de siz falancaya bakın falan böyle bir şey var mı İslam'da? Şahıs yok. Şahıs ama yok. Ama eylemler var. Amel var, değil mi eylemler? Mesela var. E, müminlerin ayıplarını araştıranlar evet. diye başlayan cümlesi var efendimiz. Evet. Yani böyle özellikleri var münafı. Özellikler üzerinden konuşuyor. Konuşuyor. Aksi takdirde efendimiz. Sen var ya sen diye eliyle direkt gösterseydi Ashab-ı onun tüyünü bırakmazdı üstünde evet. Peygamberi özen sensin diye evet. ee, Şimdi Abdullah İbni Übey İbni Selül e, Yani münafıkların Üzerinde durulur evet. Evet. Ee, Yani iyi bir münafık Deyim yerindeyse Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölünce bile Onun münafıklığı üzerinden bir e, gündem yaptırtmadı evet. Çünkü neden? ...neden? İşte bugünkü facia... ...Efendimizin rahmeten lil alemin... ...oluşunun... ...bugüne yansıması gereken boyutu. Öyle bir işaret verse... ...geçen gün namazda gülen münafık buydu değil mi? Evet. Diye mesela... ...söyleseydi namazda gülen herkesi... ...Müslümanlar camide linç edeceklerdi bugün. Evet... ...yahut da geçen gün... Ayşe'nin aleyhinde konuştuğunu... ...senin duymuştuk sen de değil mi... Ayşe'nin annenize iftiraden deseydi... ...her kadının aleyhinde konuşan bu sefer linç olacaktı... ...yani Ma Müslüman toplum... ...mahkemesi içinde olan bir toplum olacaktı... ...bu sefer... Evet. ...herkes kendini hakim yerine koyacak... ...savcı yerine koyacaktı... ...halbuki Ümmeti Muhammed... ...olduğu gibi kulluk maratonundadır... Evet. ...bu maratonun esnasında... ...birisi çıkıp bu maratonun yarışının... ...hakemi benim deyemez derse bu terör olur evet. ümmeti Muhammed kendi kendini katleden bir ümmete dönüşür bu bir facadır bu çok önemli evet, evet. bu çok önemli ikinci önemli nokta benahessin hani sorularınızı beklemeden <gülüyor> bir de vakti hemen Göndeme çıkaracaksınız İyi. bari ben bir e, açayım evet. bunu dedim şimdi bir başka sorun bu kaos evet ilk Ashab gününden itibaren vardı. Ama bugün, e, üç gündür namaz kılan birisinin, üç otuz senedir namaz kılan birisini tekfir etmesine varacak kadar, yahut da herkesin birbirinin katlini uygun gördüğü, cehennemlik olacağına hükmettiği bir ortama varmasının nedeni, Müslümanlar adına, Müslümanlar adına, Müslümanların yaşadığı topraklar değil, Müslümanların din gücü adına, Hükmeden bir otoritenin yokluğudur. Bunu biz en basit isimlendirmeli diyanetin otoritesinin zayıf olması diye de yorumlayabiliriz. Türkiye'de diyanet var. Şimdi şöyle bir şey sorsam hocam yani o otorite olsa bile yani şu kişi şu grup işte nifak alameti taşıyor falan tarzında bir şey yani peygamberimiz çünkü o tarz bir yargılamada bulunmamış yani o öyle bir eylemleri yargılayacak öyle, eylemleri evet, yargılayacak evet. gene şahıslara hükmedemeyecek evet. peygamber Tabii, yapmamış yapmamış onu. Evet. ama mesela Abbasi döneminde ne yapılmış Abbasi döneminde bu eylemler artmış evet. e münafık diye mahkemede hükmetsen evet. bu münafıklık hükmünü peygambere aykırı bulunuyor orta yolu şöyle bulmuşlar Ümmeti Muhammed'in genel gidişatına zarar veren eylem zındıklıktır. Evet. Bunu yapan zındıktır, zındığı keseriz kafasını demişler. Evet. Orta bir kavram oluşturulmuş. Zındıklık diye. Zındıklık diye. Zındıklık nedir? Bizzat mesela casusluk üzerinden yakalanıyorsun. Evet. Münafık desen münafık imani bir konu onu diyemiyor. Evet. Siyasi bir kavram olarak zındıklığı ihdas etmiş. Ama casusluk falan ya hakikaten imandan ayrı bir konu. İmandan ama yani ayrı bir konu. Gene iman üzerinden değerlendiremiyor. Evet. Senin imanını Allah'a saldım diyor. Evet. Ama bu yaptığın zındıklıktır. Yani sen Bağdat'a mesela affedersiniz kadın ticareti yapmaya gelmişsin diyor. Evet. Bağdat'ı ifsad ediyorsun sen diyor. Evet. Dolayısıyla bu bir zındıklıktır. Zindanın cezası mahkemede şudur diye karar verdik diyor Yasal bir prosedüre Oldu. oturtulmuş. Evet, evet. Ama imana gelince iman meselesinde kul kula karar verince bunun adı iman olmaz zaten. Çünkü evet. Allah'a iman ediliyor. İmanın niteliğini kullar belirliyor. Evet. Bu bir çelişki olur. Çelişki olur, evet. Bu döne döne sonunda insanlara vaftiz eden, dine kabul eden, dinden çıkaran bir Hristiyanlık anlayışına götürür. Evet. Yani papazların otoritesini sarıklı din adamlarına taşımak gibi evet. bir sonuç getirir beraberinde. Ki bunun adına sadece facia deriz. Facia bu sorun evet. filan değil. Evet. Çünkü neden? Bu sefer sıkışınca erkek karısının dinden çıktığına hükmetecek. <gülüyor> sıkışınca kadın bu adam zaten dinden çıktı nikahda benden kalktı deyip babasının evine gidecek. Sıkışınca çocuk babasına itaat etmeyecek, bu müşrik diyecek. Müşrik diyecek, evet. Şimdi çok basit bir örnek zikredeyim hocam. Dün cevaplandırdığım bir soru. Genç birisi e, diyor ki, hocam diyor ben babamın diyor müşrik olduğuna kanaat getirdim diyor artık itaat etmek zorunda değilim, değil mi diyor? Hmm. Çok çanak soru evet. ya da tuzak. Soru diyelim. Kendisi de sonra izah ediyor benim soruma gerek kalmadan. Çünkü diyor ben diyor Allah'tan başka ilahlar edindiğini yakaladım babamın diyor. Nasıl yakalamış? Şeyhini anarken inşallah beni kurtaracak kıyamet günü şeyhim demiş. Şeyhe ilahlık yetkisi verdi diyor. Babam müşrik diyor. Ona itaat etmem gerekmez diyor. Bu gelikanlı büyük oranda. ...babasının parasını çalmanın... ...ruhsatını da ayarlıyor kendisi için. Yani Bana sor, bir babanın... ...müşrik babanın ganimet, malı ganimet zaten. <gülüyor> Şimdi... ...bu kadar... ...hani tam anlamıyla çoluk çocuğun eline düşmüş... ...bir iman tartışması olamaz. Evet, olamaz. Evet. Koca koca alimler... ...yani müştehitler... ...Allah Teala'nın kitabına... ...ömür tüketmiş insanlar... ...birbirlerini tekfir etmeyi korkmuşlar... ...yahut da başkasının küfrüne... ...hükmetmeye korkmuşlar... ...işte dediğim zındık... E, evet, ...siyasi bir evet, kavram olarak evet. zındığı ortaya çıkarmışlar... Ya ...siyasi bir evet. kavram olsun diye... ...dini bir kavram üzerinden... ...gitmeyelim diye... ...bu nedenle... E, ...bugün yaşadığımız... ...afetlerden bir afet olarak isimlendirmemizde... ...hiçbir sakınca yok... ...net konuşuyoruz... ...mü'min oturduğu yerden başka bir insanın kafir olduğunu, dinden çıktığını söyleyebilmesi için, o insanın ben mümin değilim artık demesi lazım. Evet. Yahut da çok aleni, yorum götürmez bir kafirlik yapması lazım. Nedir? Kur'an'ı inkar ediyorum demesi evet, lazım. Evet. Buna, rağmen, buna rağmen, müminler birbirlerinin küfrüne, Mesela biri çıktı ben Kur'an'ın şu bölümlerine inanmıyorum dedi vesaire bize sorulduğunda diyoruz ki bu belki böyle evet bu adam evet. dinden çıktı ama bunu bir alimler heyeti oturup kararlaştırsınlar evet evet alimler desinler ki bu sözü söyleyen kafirdir yine isim kullanmasınlar ümmet arasında çünkü hemen ona beş on kişi savunma yapacak bu sefer gruplaşmalar çoğalacak. Densin ki bu eylem küfürdür Yani dinden çıkmak Eylem, çıkma. küfürdür, eylem yani. küfürdür dinden evet. çıkmadır O hala kendini Müslüman görüyorsa Dileriz ihtida etmiştir Geri gelmiştir onun için evet. densin. Çünkü öyle bir kaos Yaşıyoruz ki birbirimizi Parmakla göstersek Kesmiş sayılıyor kafasını o kadar büyük Yani kıvılcım bekliyor evet, Ormanımız evet, deyim evet. yerindeyse Kıvılcım bekliyor Eylemler konuşulsun ama şahıslar üzerinde hele hele yaşayan şahısı başka yaşayan bir şahıs yani yaşıt insanlar birbirlerinin imanının varlığı ve yokluğunu konuşmamalıdırlar. Evet hocam şu tarz şeyler oluyor mesela önce diyorsunuz ki falanca kişi veya grup şu şu şu işleri yaptı bir onunla ilgili bir çerçeve oluşturuyorsunuz davranışlar çerçevesi. Ondan sonra da bu nifak ve küfür şeyleri geliyor. İşte İslam'a göre şunları yapan münafıktır, şunları yapan kafirdir. Dolayısıyla bu ikisini kamuoyu, işte medya içindeyiz biz hepimiz, kamuoyu içinde birleştiriyorsunuz, kafasında birleştiriyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Yani İslam'ın buna dair yani işte işaretle ima ile bu tarz ithamların yürütülmüş olması. Şimdi burada çok mühim bir hadis-i şerifi hocam. Hepimize rehber olması bakımından hatırlayalım. İnşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine vesile olur. Amelimize İnşallah. de bir katkısı olur. İnşallah. Meşhur Hayber savaşı var ya Hayber evet, Fethi. Evet. Ashab-ı kiramın hayatında dönüm noktalarından biridir Hayber. Çok zor fethedilmiş. Birinci gün fethedilememiş. Efendimiz de buyurmuş ki yarın Sancağı birisine vereceğim ben yani Komutan hı hı. seçeceğim birini ve fethi gerçekleşecek buyurmuş Bu bir mucize olacağı için Hz Ömer bile radıyallahu diyor ki Hep bana verse diye umutlandım <gülüyor> Namazda bir baktım belki Ömer gel Nasıl diyor. olsa kazanılır Kesin zafer çünkü evet. Meğer Ali'yi çağıracakmış radıyallahu anh evet. Ali'yi çağırmış Hazreti Ali radıyallahu, radıyallahu anh'a sancağı teslim etmiş Ali radıyallahu hareket edip giderken Bak Ali demiş çok önemli hocam evet. Kesin zafer Yahudi doğranacak evet. Doğramaya gidiyor Hayber fethedilecek Medine'de ekonomi siyaset her şey değişecek Mekke'nin fethinden önceki En büyük fetih işareti evet. Hayber fethedildiği için de zaten Mekke düşme yoluna Girdi evet. Şimdi çağırmış dönmüş Ali radıyallahu anh buyurmuş ki Bak Ali ne Bu atmosfer çok önemli Tabii. Fethin yüzde yüz olduğu Bir ortamda Evet. Ali de... Ali kazanacak. Ali kazanacak ve iki gündür onlara orada eziyet eden ve altı senedir de Medine'de Peygamber Aleyhisselam'a eziyet eden Yahudi ile karşılaşacak. Evet. Muzaffer biri olarak. Evet. Yahudi ile. Belli ki Yahudi'nin kellesi tehlikede. Evet. Buyurmuş ki bak Ali. Bir kişinin hidayete ermesi yani mümin olması şu güneşin aydınlattığı bütün dünyadan daha hayırlıdır Hayberi konuşuyoruz. Yani o bütün gelecek olanların yani derdin vurma. derdin doğramak olmasın, bir evet. kişiyi kurtarmak olsun. Müthiş bir şey. Hocam, evet. eğer bir cemaatin grubun, evet. bir müminin, bir gazetecinin, bir yazarın, bir hocanın ana stratejisi bir kişiyi kurtarmak üzerine kurulu değil. Kavga, gürültü, dövme, vurma, kırma, beddua biçme. Edile, biçme üzerine kurulu ise Ya bu hangi peygamberin siyasetine dayanıyor? Ya müthiş Ki müthiş. orada peygamber aleyhisselama hakaret var Hayber Yahudileri sinsi evet. düşmanlar evet. Efendimiz'e komplo kurmuşlar Yani ondan önce Hendek'in nedeni o adamlar Hendek savaşının nedeniler Dış düşmanlara yardım edip protokolü yıkmış Bütün bunlara rağmen ölümü hak ettikleri halde şu kırmızı develer güneşin aydınlattığı Dünyanı yani Hayber küçük bir Kasaba bırak sen Hayber'i Bütün dünyanın fethi bile söz konusu Olsa stratejin Bir kişi kurtarmak, kurtarmak zorunda evet. Oturup masasında bir insan Şu kadar kafir Tayin edip cehenneme koydum elhamdülillah Diyemez bu dünyada Evet bu Müslümanca bir iş değil. Eyvah şunlar niye kafir oldu tamam, der evet. Bir kişi kurtarınca da şükür secdesine kapanır. kapanır Mümin bu Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiysek Ali'nin radıyallahu anh başını çektiği bir çığır peşinden gidiyorsak biz evet. Hedef buydu Allah razı olsun hocam çok Önemli şeyler söylediniz bir kısa ara verelim ondan sonra Tamam canım. Devam edelim. Bir afeti konuşuyoruz. İnşallah afetten mümkün olduğu kadar uzak kalabilmeyi temenni ediyoruz. Değerli dinleyiciler kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla bu münafık kafir ilan etme afetini konuşuyoruz. Hocam burada e, benzer bir konu daha var yani e, İslam tarihinden Kur'an'dan e, bir takım hadiseleri hükümleri getirip bugün köy hayatımız için e, birebir değerlendirme kullanma birebir devreye sokma şu ayet bugün şu olaya tekabül ediyor bu e, Tarihteki şu ismin bugünkü karşılığı şudur gibi ya da işte Mekke'nin fethi şöyledir Hudeybiye böyledir yani şu davranışımız bizim Hudeybiye'ye benzer. Hudeybiye'de peygamberimiz şunu yapmıştı bizde bugün yaptığımız iş şuna benzer gibi. Böyle de bir problem var mı sizce? E belki büyük problem bu hocam. E burada... Abdullah ibn Mesud'dan bir nakil yapmak istiyorum radıyallahu anh. Birisi onu bir fetvada sıkıştırıyor. Evet. İstiyor. O da yani e, olumlu görmüyor ya da bir cevap veremiyor. Sonra da adam herhalde ters ters bakıyor yani kocası abi hala bir çözemedin diye. Diyor ki siz beni sırattaki köprü gibi kullanıp cennete geçmek istiyorsunuz. Sen geçince ben cehenneme düşeceğim ama diyor. Evet. Yani Allah adına konuşmak cüret ya evet. Allah adına hükmetmek Bir sahabi olarak ödü patlıyor evet. bir, bir konuda nasıl Allah böyle demiştir muhakkak diyor Olmak çok zor bir şey Burada deyim yerindeyse çoluk çocuğun eline dinin düşmesi enteresan hocam Yani koca büyük müştehitler herhalde belki böyledir derken bakıyorsun ne elin, demek çoluk, elin, çocuğun eline düşmesi dinin <gülüyor> yani din adına imza atmanın yetkisiz insanlara evet, devredilmesi evet, demek evet, evet, evet ben Nurettin Yıldız'ım en kolay şey din adına konuşmak ve başkasının din adına din. ben hep cennette olacağım ben herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım evet. Başka, ben Nurettin Yıldız'ım evet henüz benim akıbetim belli değil Çapım, kapasitem, kilom, gramajım belli benim. Evet. Yani ben Ömer Nasöv'ü bilmen diyor ki desem o bile tartışılabilir. Nesin ne zaman Ömer Nasöv'ü bilmeni gördün sen denebilir. Evet. Kaldı Ömer Nasöv'ü beni elimin tersiyle itiyorum. Bu böyledir diyorum. Nereden anladın böyle olduğunu? E kalın bir kitapta görmüştüm. Evet. olamaz. Evet. Olamaz. Hocam burada mesela e, meal diye bir kültürün oluşması da bunun altyapısı zaten Neden? Çünkü Kur'an meali Okumuş olmak Kur'an'ın kendisine vakıf Olmak değildir Kur'an'ın kültüründen esinlenmektir Meal evet. Herhangi bir şekilde meal doğru değildir Okunması diyemeyiz ama Meal'den müştehit yetişemez deriz Evet meal'den müştehit yetişemez. Meal'den müştehit olmaz Salçadan domates salatası Yapılamaz salçadır evet. o bir defa Evet. Sos yapılabilir ondan artık evet. O domates kokar evet. Domates ezilmiş kimliğini kaybetmiştir La bir böyle la temsil Kur'an'ımızı böyle bir şeye benzetmiyoruz Ama meal Kur'an değildir Neden Kur'an değildir Çünkü Allah maksadını Dil olarak Arapçada anlatmıştır Evet. Bu herhangi bir dile geçtiğinde Allah'ın dili değildir Bir daha Buradan başlıyor eşimiz. Buradan başlıyor İki Ashab-ı kiramdan arındırılmış bir Kur'an kültürü kesinlikle bu ümmetin kültürü olamaz hocam. Yani ilk anlayan nasıl anladı? Tasdikli, ilk... evet. yetkili anlayıcılar, noter onaylı anlayıcılar onlar hocam deyim yerinde. Yani Peygamberimizin onayıyla. Evet. Allah'tan korktuklarına yer gök şahit, evet. Kur'an'ı nefislerine alet etmediklerine, sürgün yerim dolayısıyla dikkat edeyim bu cuma hutbesinde bunu okumayayım demeyeceklerine yer gök şahit. Evet. Yani ölseler hakikati konuşuyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ı ashab-ı kiramın nasıl anladığı çok önemli. Evet. Bu anlama tarzını ashab-ı kiramı çıkararak biz kendimiz nasıl anladıysak öyle Kur'anımız olsun dediğimizde sorun başlıyor. Evet, sorun başlıyor. İkinci sorun hocam çok önemli nokta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl konuştu. Elimizdeki hadis dökümanları bu 23 yılın dökümanlarıdır. Evet. Mekke'deyken zor şartlar altında konuştu. Medine'de otorite olduğu zaman konuştu. Evet. Ailesiyle konuştu. Çocuklarla beraberken konuştu. Ashabın tartıştığı bir ortamda konuştu. Evet. Savaş ortamında konuştu. Savaş ortamında konuştu. Hurma yerken konuştu. <gülüyor> evet. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam Efendimizin konuşmalarının Bütününü ihata edecek bir gözle bakamayan birisinin Filan hadisi alıp peygamber dedi ki demesi sadece sorun üretir Evet Bu çok önemli bir nokta yani hocam bir Bütününü okumak Resul Çok güzel buydu Bütününü okuyabilmek de evet. İşte müştehit bu zaten Kur'an'ın da bütününü okuyor Kur'an'ın da bütününü okuyor Aksi takdirde bir hadis alıyorsun O hadis bu adamın öldürülme nedenidir diyorsunuz, karar veriyorsunuz. Aynı hadisi Ebu Hanife'nin önüne koyuyorsunuz, 200'e yakın hadisle karşılaştırıyor onu, ortasını çıkarıyor ve öldürme kararı çıkmıyor ondan bakıyorsunuz. Zaten doktorluk da bu değil mi hocam? İnsanla ilgili, Sağlığıyla ilgili. Ah buran mı kanıyor? Anatomiyi bilecek o da. Buran kanıyorsa tendürte et içirelim sana diye bir şurup, tendürte et mi içiriyoruz biz bir hastaya kanı dursun diye. Yani kan akması Bazen çok da menfaatine oluyor Bir arkadaşımın hocam Burnu kanadı evet. Hastaneye kaldırdık çok acil olarak ee, de, Dedikten sonra Doktor kardeş dedi ki e, Gözünüz aydın kanamış. iyi ki kanadı dedi. Tansiyondan ölecekti bu yoksa dedi. Tansiyondan <gülüyor> evet. ölecek ya da felç geçirecek Beyin kanaması Biz belki. de pamuk tıkayıp Durdurmuştuk kanamasını evet. Yani aman kanalı <gülüyor> ki Hayatına mal olacak bir hata yapıyormuşuz evet. Dolayısıyla doktor Bütüne bakıp bir karar verdiği gibi Kur'an ve hadisin de bütününe bakıp karar verilmeli. İki, üçüncü nokta hocam çok önemli. 1900'lü e, yılları bitirdik, 2000'li yıllara geldik Milat takvimi olarak. Evet. Siyaret takvimi olarak da 1400 küsür yıl geçirdik biz. Evet. Bugün Ankara'da, Bağdat'ta, Mekke'de, Medine'de, İstanbul'da, herhangi bir yerde. Ümmeti Muhammed'den birisini veya ümmetin bütününü alakadar eden bir konuda konuşacak bir alim. Sizler gibi bir yazar. Evet. Bizim gibi bir ilim talebesi. Kimsek. Ümmeti alakadar eden. Kendi şahsıyla ilgili herkes konuşsun. Evet. Ümmetle ilgili bir konuşma yapacak, yazı yazacak birisi. 1400 seneden beri benzer konuların sonuçlarına bakmadan konuşursa zalim olur. Yani bu birikimi Göz ardı edemez. Neden? Birisi çıkıp katledelim bunu dedi. E neye mal oldu? Hüseyin radıyallahu anh neye mal oldu bize? Evet. Filan sahabinin filan yerdeki hatası kaça mal oldu? Evet. Tamam üç kişi gidelim şunları ıslah edelim dedi. E kaça mal oldu? Memlukilerin üzerine yürüyüşler kaç müminin canına mal oldu? Evet. Aramızdaki ihtilaflar Haçlıların bir asır Şamı işgal etmesine mani oldu mu olmadı mı? Evet. Yani tarihi sonuçları ile beraber değerlendirip tekrar ettirmeye neden olmayacak kararlar, yazılar, sözler kullanmak zorundayız biz bugün. Eğer benzer facayı mesela bu Şii'dir, Şia ile ilgili şöyledir bu kararımız di, diyen birisi. E bizim Üç asır önce girdiğimiz bataklığa bizi yeniden sürüyorsa, bu faciayı tekrar yaşıyorsam bu bile bile zulümdür hocam. Ümmeti evet. Muhammed'e zulümdür. Çünkü bu biz maşasız tuttuk, elimiz yandı. Evet. En basit örnek hocam, yanlış veya doğru açısından değerlendirmiyorum. Evet. Yanlış ve doğruyu Allah'a havale ettik. Biz Şeyh Said isyanı mesela. Bu ülkede bir faturası oldu bunun. Kaça mal oldu bu? Evet. Bunu tekrar örneklendirmenin de bedeli ne olacak? Veya, veya Şeyh Said bir örnek, başka bir örnek. İşte filan siyasetçiyle hiç itiraz etmeden şu kadar sene oturdu kalktı filancalar. Evet. Bunun bir bedeli oldu, İslam bundan bir güç kaybetti veya kazandı. Bunları değerlendirmeden bir doktora tezi gibi en azından. Objektif bir göze değerlendirmeden hiçbir şey olmamış bir ümmetin adamları gibi yola çıkamayız biz. Ağır bedeller ödedik hocam ya. Kafirleri yani öldürdüğümüz. Zor bir şeyden söz ediyorsunuz hocam ama yani gerçekten. Ama ümmet adına konuşmak evet, kolay mı evet, hocam? Evet, zor bir şey. Yani... Peki bir dakika, zorluğu kabul ediyorum. Bir insanın ölümüne karar vermek bütün insanlığın ölümü değil mi? Evet, Kur'an'ın hükmü. Evet. Yani 7 milyar insan var. Bugün e, Yanlış bir şekilde bir insanı öldürmek 7 milyar öldürmek gibi Bir dirilmeyi getirmeyecek mi kıyamet gününde ya, Evet Hocam bu, bu, bu kadar ağırken yani Ümmet adına yazıyorsunuz Siz zaten haliniz bir yazı yazıyorsunuz e, Ben vakıfta bakıyorum gençler Ahmet abinin yazısı diye neredeyse Hadis gibi okularsın yazınız. Aman dikkat edin hocam Siz alenen birini işaret ettikten sonra Kimse onu sevmiyor hocam. Doğru, gerçekten. İnsanlar bütün yazarları okuyup Evet. Ortak sonuç bulacak bir fırsata Sahip değiller Değil Herkes Ahmet abiyi seviyor Filanca yazarı seviyor Nurattin Nurettin hoca'yı hoca seviyor, seviyor. seviyor. <gülüyor> Dolayısıyla Nurettin hoca Oklarla işaret ettiği zaman öldürüyor evet. Gönüllerden öldürüyor evet. o insanı evet. Ahmet taş getiren bir yazar olarak Seviliyor ee, Bu Ahmet taş getiren Bunu öldürün linç edin vurun Dediği zaman mesela Hele buna valla, bir de Ayet hadis falan ekledi yok. Ayet hadise gerek yok. Ahmet Taş Taşkete'nin ayetli bir adam zaten. Evet. İnsanların ayet arayacak mecleri kalmadı hocam. Evet. Herkes ipucu arıyor, alıyor cep telefonunu lanet yağdırıyor bu sefer. Evet. Sayfasından lanet yağdırıyor. Bu sebeple sizin benim ümmetin önünde, bir santim önünde duran kimse onun çok dikkat etmesi lazım. Çok evet. dikkat etmesi lazım. Yani başıma bir sıkıntı geldi hocam. Benim sayfaya e, in, in, in, Twitter, Yapsın, sayfasına, Twitter sayfasına Twitter sayfasına Görevli arkadaş Bir cümlemi yazmış. E, cümlem bir dersten Alıntı. Demiş ki Keşke kızlarımız Evde otursalardı Ev kızı olarak yaşasalardı Bizde ev kızını özleyen Bir ümmet olmasaydık. Böyle bir dersten Bir cümlem hmm, alınmış. Hmm, evet. Burada çarşı pazarda dolaşmanın Kızlara yakışmadığı ima ediliyor hı hı. O dersin bütününden ve aşağısından Çok rahat çıkıyor bu zaten evet. Hocam başım derde girdi Yüzlerce binlerce Artık onu kaldırdık da Ona bağlantılı bölümlerde Bitti kurtulduk İnsanlar bunu öyle bir çevirdiler ki Müslümanların kızlarına İffetsizlik hitam ettiğimi Allah Sokakta Allah. başka maksatla dolaştıklarını Yani burada söyleyemeyeceğim evet, Bir cümleler evet. nasıl kullanıyorlar Nasıl evet. kullanıyorlar ...benim şahsıma... ...aileme hakaretler... ...sen öylesin biz öyle değiliz... ...yahu biri çıkıyor diyor ki bakıyorum... ...kendimi tanıyamadım diyor... ...biri diyor ki Allah'tan korkun ya hoca ne dedi siz ne anladınız diyor... ...sen de mi namussun diye ona cevap veriyorlar bu sefer... ...Allah Allah ...şimdi... ...baktım ki arkadaşlar kızıyorlar... ...arkadaşlar kızmayın... ...insanların idraki bu kadarsa hata bizde... ...bu cümleyi koymayacaktık o evet, zaman... Evet. ...ne yapalım... ...yani burada... Herkesin amin diyeceği bir dua yapıyorum ben. Evet. Ama ufak yarası olan birisi bir kıvılcım yakıyor. Sen bize namussuz mu evet. demek istedin diyor. Bitiyor. Ondan sonra evet. hiç konuşmaya mecalin kalmıyor. Bu sebeple önde duranlar dikkat edecekler. Kıvılcımı ortaya çıkarmayacaklar. Ondan sonra insanlar ondan meşale yakıyorlar. Bütün ormanı imha ediyorlar. gibi evet, oluyor. Evet, evet. Bu sebeple diyorum ki hocam çok ağır diyorsunuz ama Bugün yazan çizen birisi Zor diyorum ya, Sadece zor, evet. fıkıh kitabı bilmesi yeterli değil Doğru. Tarihi kuru kuruya okuması da yeterli değil En basitinden hocam Sultan Fatih'in İstanbul'u fethinin ...bu sonuçlarına da bakmamız lazım bizim... ...yani Fatih de sonra... ...en fetihten önceki... ...belli taktik hatalarını... ...kendi arkadaşlarını ipe göndererek ödetti... Evet. ...yani Fatih de bir fatura ödedi... ...bugün de bir fetih yapacak insanlar... ...Fatih'i bu boyutuyla da incelemeli... ...hep Fatih'i biz Peygamber aleyhisselamın... ...müjdelediği bir komutan olarak görüyoruz... ...müjdelenmişliğine yakışmayan hatalar da yaptı Fatih... ...beşerdi çünkü... Evet. ...hiç Hiçbir ayıpta değil bu Fatih evet, şöyle bir şey... Şimdi hem asr-ı saadetteki hadiselerden hem Kur'an'dan Böyle kendimize, günümüze yaptığımız çalışmalara Böyle ışık alırken, işaret alırken Nelere hassasiyet göstermeli? Yani hakikaten sonuçları oluyor Ve biz peygamber değiliz Haşa, Haşa. yani peygamber değiliz Bizim davranışlarımız anı anına doğrulanmıyor Vesaire yani nelere titizlik göstermeliyiz? Müslümanlarla en azından hukukumuzda, insanlarla, kainatla hukukumuzda. Yani bu işte, işte nereden geldik? Münafık vesaire gibi ithamlardan, yani bir insanın katline fetva vermekten, imanın dışında göstermekten, Oralardan geliyor. Yani ki katli iki türlü ele alıyor. Evet. Boyunun ve imanının, i̇manının vurulması. O i̇manının vurulması daha da tehlikeli. Evet. Yani. Nasıl nasıl bir böyle genel çerçeve çizebiliriz? Yani Hocam, biraz önce de medya vesaire olarak yani önümüzde yok bunu? yok bir adım önde duranların evet, göstermesi gereken hassasiyetlere işaret ettiniz belki cemaatlerin cemaatlerin önderlerinin e, onlar adına yazanların çizenlerin vesaire böyle bizim hepimizin, şey. hepimizin hepimizin hepimizin hocam bir örnek bilmiyorum ne kadar anlaşılır örnek vermek istiyorum. Bu depremde ki yapı kurallarından bir tanesi yapı denetim diye bir şey ihtisas eder. Evet, bir evet. firma hiç karışmıyor inşaata gelip sadece uygundur diye imza atıyor. Evet. Evet. Aslında Yapı firması zaten sağlam yapıyor Belediyede imza atıyor Ben bunu sağlam yapacağım diye evet. Müteahhit firma Bir de yapı denetimci Var. Bu, Bunun bu... demiri doğru kullanıldı Kullan... Her su, kumu evet. Sonra da denetçiden soruluyor evet. Bunun mahkemesi Bir hata olduğu evet. zaman Sen niye görmedin bunu falan. Bunu manevi yapımızda da kurabiliriz hocam Evet ilginç bir teklif. Ee, yani yani. Tasavvuf meşribi miyiz Fıkıh enstitüsü müyüz? E, talebe yetiştiren bir yurt muyuz? Yani ümmeti Muhammed'in ilmine, takvasına, zühtüne güvenilir Üç beş adamına denetlettirmeliyiz kendimizi Evet, evet. Dene. Hoca olarak ben, yazar olarak siz e, Vakıf olarak vakıfçı, dernek olarak dernekçi Bir cami imamı bir hoca efendiye rica etmeli. Üç cuma gizlice benim hutbelerimi dinlesene demeli. Ayıp değil günah değil. Ben bir şey değil. demiştim sözünüzün arasına giriyorum. Tayyip Bey ilk belediye başkanı seçildiğinde ziyaret etmiştim. Dedim ki yani dışınızda size herhangi bir menfaat bağıyla bağlı olmayan bir grup oluşturun. Her ay gelsinler size nasıl göründüğünüzü söylesinler demiştim. Yani böyle bir şey yani her ay belki meşgul eder ama Evet aynen böyle Her ay olmasa bile senede bir olsa Veya bir olay üzerine olsun evet, evet. Yani Ömer hutbe okurken Ömer diye bağıran adamlar lazım Bu ümmete hocam Değil mi? Evet. Ömer nereden buldun cübbeyi sen evet. Yani bu, bu ses Ne muhteşem ses hocam evet. Aman Allah'ım ya ne muhteşem yani, ses Demokrasi falan diyoruz o şeye ulaşamadı Hiçbir o standı Ne demokrasi hocam <gülüyor> o onun propagandası <gülüyor> evet. bu, bu sebeple Yani biz şura ümmetiyiz Murakabe ümmetiyiz Allah korkusunu birbirimize hatırlatma ümmetiyiz Bunu nereden esinleniyorum hocam ee, Kur'an'ımız Maide suresinde Yahudileri lanetli Bir kavim olarak zikrederken Lanet nedenlerini De zikrediyor Kanulayetinahunamınkirim faglu buyuruyor Allah. Öyle bir milletti ki onlar birbirlerinin kötülüğüne karışmıyorlardı Evet. Yani Yahudi birbirle ben yapmadım diyor. Evet. O yaptı Allah'tan belasını bulacak zaten diyor. Evet. Halbuki biz ümmetiz, bir geminin yolcularıyız. Evet. Bu gemi delinirse hepimiz batacağız. Böyle bir sorumluluk. Böyle bir sorumluluk yani beni ilgilendirmiyor diyemeyiz. Burada mesela ben talebe mi okutuyorum? Talebelerime derslerimde işte karşınızda eşi benzeri bulunmaz, müstehit bir adam konuşuyor, havası vermemeliyim. Böyle bir hava veriyorsam ikaz edilmeli. Biz talebe istemeliyiz. İlim talebesiyiz. Bir Şeyh Efendi, bir Şeyh Efendinin halifesi Münidanın etrafına Topladığında Allah'ın kullarıyız Cennete girelim başka bir şey istemiyoruz Diğer kardeşlerimiz de bu işi yapıyorlar Demeli diğer firmaları Ayıplayan ticari bir markaya Dönüşmemeliyiz evet. Ticarette bile hocam Reklam denetleme kurulu Başkasını ayıplayan reklamı yasaklıyor abi. Ceza kesiyor abi. Sen kendi malının reklamını yap diyor. Ya, bilirsin, Başkasını abi. ayıplama Evet. Kullukta da böyle olmalı Zannediyorum Bu başsız oluşumuz Yani ümmeti alıp dinini götüren Bir büyük başımızın Olmayışının faturası olarak Küçük küçük çalışmalar yapıyoruz O küçük çalışmaları abartıyoruz Diğer cemaatlerden Diğer çalışmalardan müstahni görüyor kendisini İhtiyacımız yok onlara Biz tek başımıza dini götürüyoruz zaten Zekatı da topluyor Sadakayı da topluyor Kararları da o veriyor ...bu bir afet hocam... Evet. ...afet... ...mesela... ...tasavvuf erbabı... ...gerçekten ince ayar üzerine çalışıyorlar... Evet. ...biz ince ayar yapıyoruz... ...yani röntgen üzerinden çalışıyor... ...temeli... ...ama şu batıl bir tavırdır... ...fıkıh ilmi boş uğraşıyor... ...ee boş uğraşıyor... Evet. ...bunu söylediğin zaman sen tasavvuf değil... ...hiçbir şeysin zaten... Doğrudur. ...yahut da ciltler dolusu fıkıhla meşgul oluyorsun... ...gerçekten din fıkıh üzerinden yaşanıyor... Asaoftçulara boş ver sen. Sen ne ne zaman adam oldun ya? Dur bakalım senin fıkın ne zaman kabul oldu? Yani bir bir becerebildiklerimizin dışındakileri küçük görme hatamız var. Evet. evet. Bu ne yapıyor? Dışa düşman gözüyle bakmayı getiriyor beraber. ra. Onlarınki boş iş diyor. Nasıl boş iş ya? Sen ekmek satıyorsun ama bakkal peynir satmasa kimse gelip ekmek almayacak ki peynirle yemek için. Evet, evet. Yani bu bakış tarzlarımızda bir dönüşüm. Evet. anlamına geliyor İki hocam e, çok önemli bir kural e, ümmeti Muhammed'in kulluğu imanı iki türlütür bir devlet gerektiren işler iki fertlerin yapabileceği işler Mesela cuma namazı bir oranda devlet gerektiriyor evet. ama öğle namazı gerektirmiyor Evet. Bunu ayırmak gerekiyor Öğle namazı başka şey Cuma namazı başka şey evet. Mesela Kur'an'ımız Hırsızın kolunu kesmekten söz ediyor Ama hiç kimseye Bu yetkiyi de veren bir ayet Hadis yoktur ya Ferdi manada böyle Asla, bir şey yoktur. Asla yoktur evet. Fıkıhta denmiştir ki Bütün mezheplerin Fukahanın ortak kararıdır bu ee, Organ cezası Gerektiren ...insana vurmayı, dövmeyi gerektiren bütün cezalar devlete aittir. Evet. Devlet yoksa kimse böyle bir ceza uygulayamaz. Evet. Dikkat edin, tiyatro oynarken birileri üzerimizden önce mini bir devlet kuruyorlar sonra kafa kestiriyorlar. <gülüyor> evet. Çünkü bütün Müslümanlar üç aşağı beş yukarı bilirler ki... ...devlet yoksa bunu sen nereden çıkardın ki bu evet. cezayı kimsin sen? Yani, adını devlet koyuyor Tek kişilik devlet o, oluyor mesela. Bir kişinin kurduğu yıktığı devlet, devlet oluyor. oluyor Yani oyunu oynarken Biraz sinsi ve güzel oynuyor evet, Önümüzü evet. gözümüzü bağlıyorlar Bu sebeple Bir kere insanların Ceza alacağı şeyleri Kişiler veremez evet. Mesela kişiler Boşama kararı veremezler Kocası veriyorsa veriyor ayrı ama nikah feshini mahkeme yapar. Devlet yapar yani. Evet. E, oturup kayınpeder nikahınızı feshettim sizin diyemez. Bu devlete ait bir evet. karardır. Evet. Bu sebeple e, bu tefriki yapmamız lazım. Bu tefriki yaparsak yani ümmeti Muhammed'in bireysel ibadetlerini, ferdi bölümünü herkes kendi yapıyor. Bu evet. Hüceyefendinin önünde oturuyorsun, Kur'an'ını okuyorsun, imamın arkasında namaz kıyıyorsun... Adam geçer, kadın arkasında çocuklarıyla cemaat olur, namaz olur. Bu ayrı bir konu evet. ama Cuma camisi ilan edemezsin oturduğun yerde. Bu, bu, bu bir ciddiyet, be. devlet evet, gerektiriyor. Evet, evet, evet. Aynı şekilde birisinin tırnağını bile kesemezsin sen. Devlet kararı gerekiyor bunda. Evet. Yani devlet dediğim halifeli bir İslam devletini kastediyorum. Diğerlerinde zaten böyle bir uygulama şansımız yok. Ee, bunu ayırdığımız zaman çok büyük oranda rahatlıyoruz. Bir, ikincisi en baştaki sözümüze tekrar ediyoruz ümmeti Muhammed'de hiç kimsenin kimsenin imanını kabul ve ret hakkı yoktur. Evet. Evet, sizi İslam'a kabul ettik denemez. Evet, evet. Bu, İslam'dan çıkardım. Bu halifenin de hakkı değil. Bu bu işin sırrı hocam. Sırrı. Bu, Bir evet. sır daha var hocam. Bunu Bununla da müsaadenizle Anlıyorum efendim. siz evet. saate bakmaya başladınız. Hocam büyük Kavramları küçük insanlar kullandımı tehlike bu. Büyük Mesela, kavram küçük insan. Küçük insan kullan. Biz küçüklüğümüzü kabul etmek zor. Halifesiz, ulu orta layıklık şartlarda yetişmiş Müslümanlarız hocam. Evet. Küçük değil insan. sünnetlik bu. ümmeti Muhammed'in kalitesinin adıdır. Evet. Kalit. İmanın adı değil ama kalitenin adıdır. Evet. Bu benim sakalımı görüyor musunuz Ahmet hocam? Sizinkinden daha uzun, değil mi? <gülüyor> <Evet>. Kabul ediyorsunuz. <gülüyor> Tabii ki. Evet. Dolayısıyla benim eli sünnettim tescillendi. Olamaz bu oyun böyle. Evet. Bu bir afet işte hocam. Evet. E benim çorabım da siyah çorap. Dolayısıyla eli sünnetim garanti oldu. Bu kadar basit indirilemez bu ya. Evet. Yani ehl-i sünnet kalitenin adıdır İmanımızın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olduğu Amelimizin ona en uygun olduğunun adıdır ehl-i sünnetti Ya Arap biz ehl-i sünnet yap diye sabahlara kadar dua ederiz Ama ehl-i sünnet ters frikası dağıtıldığında afettir bu evet. Bunu yapmamamız gerekiyor Hocam çok teşekkür ederim. Yani önemli bir konuyu değerlendirmiş olduk. İnşallah kendimiz dahil dinleyicilerimizin de gönüllerine bir e, buradan e, bir ışık bir inşallah ölçü ulaşmıştır. Değerli dinleyiciler, e, İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Hayırlı günler diliyorum. Haftaya yeniden buluşmak üzere efendim.